taamalina men يهدي فلا مضلله ومن يدل muhterem kadir bu haftaki sohbetimizin mevzusu okuduğumuz araştırdığımız yazıp çizdiğimiz dinlediğimiz ilmin bizi Allah'a yaklaştırması gerekir imam acri Rahimullah'ın şu güzel sözüyle sohbetimize başlayacağız inşallah İmam acur Rahimullah ilim hakkında şöyle diyor ne mutlu o ilim sahibine ki ilmi arttıkça Allah korkusu artar ne mutlu o ilim sahibine ki ilmi arttıkça Allah'a yakınlığı artar ne mutlu o ilim sahibine ki ilmi arttıkça huy ve ahlakı yapısı değişir ve güzelleşir hikmetli konuşur kibar olur sağındaki solundakilerine ağzından tükürükler seçmez ağzını dilini insanlara karşı kılıç yapmaz diyor ne kadar güzel bir sözler ne kadar güzel söylüyor bu ilme yani bir insanın ilmi geliştikçe edep ahlakı Allah'a yakınlığı takvası sabrı kabalığının gidip kibar olması insanlara karşı dilinin kılıç değil Hikmetli söz olması gerekir. Tam tersine bizim ilmimiz arttıkça, okuyup araştırdıkça, yazıp çizdikçe, dinleyip öğrendikçe sanki tartışmamız, cedelleşmemiz artıyor. Bundan dolayı ilmin kişiye nereye kadar fayda verir, nerede zararı olur inşallah bu hafta bu sohbetin üzerinde duracağız. Bütün şerî ilimler Allah'a kulluk etmek için birer vasıtadır. Şerî ilimler tahsil edildiği zaman Allah'a kulluk nafile ibadetlerin artmasıyla başlar. İlim tahsiliyle ibadet ve ahlakında değişim olmazsa çevresindekilerine hissettirmese huy ve ahlakını bu insanın ilmi kendine faide değil zarar vermektedir. Onun için kişi okudukça Öğrendikçe Allah'a yakınlığı, takvası, huşusu, insanlarla muamelatı, dost ve akrabalarına olan tutumu, aile ve evlatlarına karşı tutumu değişmesi ve bu değişikliği onlara hissettirmesi lazım. İlmi arttıkça Allah'a olan yakınlığı daha yüce bir makama gelmesi, keder ve ızdıraplara göğüs germesi lazım. Asaptan keder ve sıkıntılara baktığımız zaman bunların ilimleri o kadar artmış ilimleriyle o kadar amil ve amel etmişler ki kendisine saplanan okunucu göğsünden çıktığı halde farkında değil. Öfke ve kederden beri bu insanlar. İmam acur Rahimullah bu insanların ilminin artmasından ilimleriyle amel etmelerinden dolayı Allah onlara bu makamı vermişti diyor. Şimdi yediğimiz çeşit çeşit yemek, oturduğumuz yattığımız saçaklı koltuklar, hüzün ve keder bizim yakamızı bırakmıyor. Bunun en büyük sebebi günahlar ve edindiğimiz ilimle amel etmemek. Muhterem kardeşlerim, İslam'da kaide ve usuldür Her nimet hakkı verildikçe artar, hakkı verilmedikçe musibete dönüşür, bela ve nikmete dönüşür bundan dolayı ilim nimeti de hakkı verilmezse gereğince amel edilmezse insanlara anlatılıp kendimizi unutursak bu bizim için bela ve musibete dönüşür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım dört şeyin şerrinden sana sığınırım Allah'ım dört şeyin şerrinden sana sığınırım Allah Resulü'nün dualarından birisi de budur namazlarında namazlarından sonra bu duayı sık sık yapmıştır muhterem kardeşlerim hayır olmayan ilimden hayırlı olmayan ilimden sana sığınırım bu insan için hüzün ve kederdir alimlerle cedelleşmek fasihlerle tartışmak ilim meclislerini kendine bend etmek içindir diyor Allah rızası için olmazsa ilim ehliyle tartışmak için ilim tahsil edilir Fasih insanlarla münazara ve cedelleşmek için ilim tahsil edilir. İlim meclislerini dinlendirmek, dinletmek için, onları kendine bağlamak için tahsil edilir. Böyle bir ilimden de Allah'ım sana sığınırım diyor. İmam acuri Rahimullah yine bu hadisi şerh ederek diyor ki, Fayda ve hayrı olmayan ilim, insanın huy ve ahlakını güzelleştirmezse, takva ve zühtünü artırmazsa, yarının ne olacağı endişesini kalbinden çıkartmazsa, konuştuğu zaman insanlara karşı dilini kılıç yapmazsa, o ilim fayda vermeyen bir ilimdir diyor muhterem kardeşlerim. Onun için bir ayet, bir hadis dahi öğrensek, bunun niye öğrendik? Bu öğrendiğimiz bizim takvamızı, Zühtümüzü, veramızı, Allah'a yakınlığımızı, nafile ibadetlerimizi, gece namazlarımızı artırdı mı, eksiltti mi? Bunun mutalasını yapmamız gerekiyor. Doy e hayrı olmayan ilimden, huşu duymayan kalpten sana sığınırım diyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı olan dört şey. Fayda ve hayır vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten sana sığınırım. Kur'an-ı Kerim huşuya o kadar önem vermiş ki muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de 24 yerde huşudan bahsedilir. Onlardan birkaç tanesi şunlardır. Yüzleri üste kapanarak ağlarlar ve bu onların huşusunu artırır. Doğrusu onlar hayırlı şeylerde yarışırlar. Korkarak, umarak Allah'a yalvarırlar. Bu huşu duyan insanlar için zor değildir. Allah'a yalvarmak Korkmak, takva üzere yardımlaşmak, sukünet bulmak, severek ibadetleri yapmak, kalben teslim olmanın adı huşudur. Biz ibadetleri severek, teslim olarak, boyun eğerek, Allah'ın bize yüklediği helal ve harama dikkat ederek, haramlardan sakınarak, helallarda mücadele ederek yarışıyorsak, kalbimiz de bunları gönül rızasıyla yapıyorsa kalbe huşu inmiştir. İnmemişse huşu duymayan kalpten Allah'ım sana sığınırım diyor. Doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım. Muhterem kardeşlerim nefis arzu ve istekler emellerdir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu Vesselamın sahi sahihi buhari arzu ve istekleri emelleri tafsil ederek çizdiği şöyle bir hadis var şöyle bir kare bir şey çizer karenin içerisinden uzun bir çizgi çizer, bu nefistir isteklerdir, arzulardır der bunun yanlarına küçük küçük çizgiler çizer, bunlar da insana takdir edilen ömürdür kişi uzun arzu ve emeller içerisindeyken karenin içine de bir çizgi çizer bu da eceldir, gelip onu yakalar doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım Allah'ın Resulü buyuruyor ki Adem oğluna bir vadi dolusu altın versen ikinci vadi ister. İkinci vadiyi versen üçüncü vadi ister. Adem oğlunun gözünü ancak bir karış toprak doyurur diyor. Gerçek zenginlik kanahattır diyor. Kanaat. Onun için doymak bilmeyen nefisten Allah'a sığınırım diyor Allah Resulü. Çünkü Adem oğlu Bursa'nın zengini olsa Türkiye'nin olmak ister. Türkiye'nin zengini olsa dünyanın olmak ister. Yani gerçekten ihtiyaç değil, arzu ve emellerimizin peşinde. Doymak bilmeyen nefsin peşinde koşarız muhterem kardeşlerim. Gerçekten rızık değil, mirasçımızın mirasını biriktirmek için nefsimizin peşinden koşarız. Allah'ın Resulü onun için doymak bilmeyen nefisten sana sığınırım diyor. Sahabe bir hurmayı ikiye bölüp ikisi paylaşıp bir yerdi ve doyardı. Allah'ın Resulü buyuruyor ki bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek üç kişiye, üç kişilik yemek beş kişiye bu şekilde çoğaltıyor. Ve mümin dokuz bağırsağından birini doldurur diyor. Kafirse dokuz bağırsağını da dolduruyor. Muhterem vadeşerim. Bunlardan örnek verirken nefsi genel olarak alınız. Evlilikten, kadın isteğinden, evden, araçtan, gereçten, nefisin elde ettiği her türlü şeyden asla doymak bilmez. Onun için nefis insana kötülüğü emreder. Mutmain bir nefis yapmak, mutmain bir nefis kılmak için uğraşıp gayret sarf etmek lazım. İcabet edilmeyen duadan sana sığınırım diyor Allah'ın Resulü icabet edilmeyen duadan sana sığınırım. Onlar onların arkasından öyle bir nesil geldi ki namazlarını zayi ettiler. Onlar dua etse dualarına icabet edilmez diyor. Muhterem kardeşlerim zinaya bakmak öfke ve keder sıkıntı bağırıp çağırmak <gülüyor> insanları kırmak namazı zayi etmek duanın kabulünün önüne geçen birer kalkandır. Onların arkasından öyle bir nesil geldi ki onlar namazı zayi ettiler. Dua etseler dualarına icabet edilmez diyor. Ve zineye bakmak, Allah'ın haram kıldığı çalgı, müzik, teganniyi dinlemek, Allah'ın haram kıldığı şeylerin peşinde koşmak, insanlara karşı dilini kılıç edip sert davranmak, duaların, kabulünün önünde bir engeldir muhterem kardeşlerim. Onun için kabul edilmeyen duadan da sana sığınırım diyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Aslında bütün sohbeti izah eden, anlatan ve bizim için yeterli gelen bu hadis ve bunun ezberlenmesi gerekiyor. Hayırlı olmayan ilimden huşu duymayan kalpten doymak bilmeyen nefisten kabul edilmeyen duadan sana sığınırım Allah'ın Resulü buyuruyor. Ebu Davud 2. cilt 1548 numaralı hadis. İbni Maca 10. cilt 1837 numaralı hadis. İlmin aslı Allah'ın rızası için tahsil edilen kalpte de huşu oluşturandır. İlmin aslı Allah'ın rızası için tahsil edilen. bu Fen, fizik, teknoloji Artık aklınıza gelen her türlü ilim Sade Allah'ın rızasını gözeterek yapılan Yapılması gereken Allah rızkı elimle kazanmayı emretmiştir Bundan dolayı ben bunun ilmini öğreneyim Ve bunu güzel bir şekilde yapayım Allah rızası için yapayım düşüncesi Allah için öğrenilen bir ilimdir Kişinin diyor işi nasıl olursa dini de öyle olur muhterem kardeşlerim. İşin Allah rızasına uygunsa, hal ve hareketlerin Allah'ın rızasına uygunsa, dinin de öyle olur. Bunun için Allah rızası için tahsil edilen ilim derken, umumilik var. Burada dünya işleri de, ahiret işleriyle alakalı ilimde böyledir. Öyleyse burada, buradan harekete ilim insanı Rabbine kulluğu öğreten, Rabbine yaklaştıran, Rabbi ile arasını düzelten, insanlara karşı hikmetli ve yumuşak eden, insanlara karşı merhametli olmayı öğreten, anne babasına karşı itaati, hısım ve akrabaya karşı sabrı ve nasihatı, ziyaretleşmeyi öğreten bir kalkandır. İşte Allahu Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz, Allah ininde çok büyümüş, sizin için bir gazaba dönüşmüştür. Muhterem kardeşlerim, bu ayet Saffa Suresi 2 ve 3. ayet-i kerime. Sohbetten önce bunun tefsirini, İbni Kesir'den baktım. Diyor ki, sohbetin başında da söylediğim gibi, her nimet hakkı verilmedikçe nikmete dönüşür. İlim, Hakkı verilmedikçe sahibinin hüccetini artırır, dünyadaki mazeretini kaldırır, ahirette de gazaba dönüşür. Bundan dolayı ilmin hakkı verilmeli ki o ilim insan için felakete ve gazaba dönüşmesin. İşte onlar için büyük gazap vardır. Ayetinin sonu da budur. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah'ın indinde çok büyümüş ve sizin için bir gazaba dönüşmüştür. Subhanallah. İlim tahsil edeceksiniz, öğreneceksiniz, insanlara anlatacaksınız. Bu sizin için gazap olacak. Ortada atladığımız bir sıralamadan dolayı bu gazaba dönüşüyor. İlim öğreneceğiz, amel edeceğiz, uygulayacağız, yaşayacağız. Sonra emri bir maruf. Neyyanil münket. Yani insanlara anlatacağız. İlim öğrenip, amel etmeden anlatman bir gazap. İlim öğrenip, sabretmeden anlatmanda da senin için bir öfkeye, bir gazaba dönüşebilir. Siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup insanlara iyiliği emrediyorsunuz. Hiç akıl etmiyor musunuz? Subhanallah. Muhterem kardeşlerim zaman zaman nefsin ve siz kardeşlerimin nefsi olmak üzere kitap okurken ayet okurken hadis okurken hep birilerini tefekkür ederiz. Yüce Rabbimizin bu buyruğunu bilen, düşünen, tefekkür eden hiçbir akli salim mümin böyle düşünerek okumaz. Siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup insanlara iyiliği mi emrediyorsunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Biz okurken Allah'ın ayetlerini, Resul'un hadislerini, bir risale, bize ulaşan bir sözü, hemen bir insanı düşünürüz. Bu bunun için, bu buna cevap veriyor. Bunu buna hazırlayayım, bunu buna yazayım. Hiç kendinizi düşünüp akletmiyor musunuz? Okuduğumuz her şeyden, kendimiz için bir hisse, bir kıssa, hayatımızda geçen ona bir muhalif bir ameli düşünüp bundan dolayı gözyaşı dökmüyor muyuz? Ben şu tarihte bu ayete, bu hadise muhalif olarak yaşamıştım. Rabbim ben bunun hesabını nasıl veririm diye gözyaşı dökmemiz gerekmiyor mu? Bunu tefekkür edip düşünerek Allah korkusundan dolayı gözyaşı döken gözlere sütün ineğin memesinden sağlan süt tekrar memeye dönmeyeceği gibi o kişiye de cehennem azabı haram kılınmış ve oraya girmeyecektir diyor. Bu nimetleri bu fazileti elde etme gayreti içinde olmamız gerekmez mi? Okuyup dururken, başkalarını düşünürken kendimizi nasıl unuturuz? Bakara suresi ayet 44. Görüldüğü gibi kitabı okuyup İlim sahibi, bilgi sahibi olduktan sonra kendini unutup insanlara bunu emri bir maruf yapması, kendisi için akıl etmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz? İlim elde etmiş ama akıl elde edememiş, düşünememiş, tefekkür edememiş. Onu anlayamamış o insan. Ve hepimizin bildiği gibi, say hadis kitaplarımızda geçtiği üzere, dört kişiden birisi olan ilim sahibi, Allah'ın huzuruna alınır. Ne yaptın sana verdiğim nimetler karşılığında? Senin bana verdiğin ilim karşılığında insanlara emri bir maruf nehi anil münker yaptım der. Bunun üzerine Allah'u Azza ve celle yalan söylüyorsun. Sana ne büyük alim desinler diye anlattın ve dediler dünyada karşılığını aldın ve atın bunu yüzü koyun cehenneme diyor. İlim elde etmek kolay onu muhafaza etmek zor ilim elde etmek kolay gereğiyle amel etmek zordur muhterem kardeşlerim Allah'ın Resulü Allah'ı Azza ve Celle buyurdu ki zenginliği istediğime ilmi isteyene veririm istersiniz gayret sarf edersiniz Rabbül Alemin verir belki bu cemaatte bu kardeşlerimizin içinde bize ders verecek gençlerimiz var gerçekten ilim elde etmişlerdir Şuraya geçip bizden de güzel anlatabilirler. Bunu elde etmek kolay, gereğiyle amel etmek zordur muhtarena kardeşlerim. Adem oğlunun nefsine en zor gelen işlerden biridir. Zeyt oğlu Usama radıyallan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şunları anlattığını işittim. Kıyamet günü bir adam getirilir. Ateşe atılır. Burada bağırsakları dışarı fırlamış. Orakçının Hayvanların orağında döndüğü gibi Dönüp durur Bağırsakları bağlı Olarak döner diyor Dışarıya çıkılıp dağılmış Bağırsakları bir geme bağlanmış orak şeklinde yuvarlak bir şekilde dönüyor Köyde olanlar orağı bilirler Cebrail'e sordum ki Bunlar kimlerdir Cebrail bana dedi ki Bunlar ilim sahipleridir İlim edinmiş Bildikleriyle amel etmemişler ve ahirette bunların cezaları budur. Ateşin üzerinde bağırsakları dışarı çıkartılıp dağıtılmış, bağırsaklarına gen vurulmuş olarak azap edilirler diyor. Ve onların başına bir takım insanlar toplanırlar. Sizi bu azaba koyan şey neydi? Biz sizin anlattıklarınızla öğrenip, dini yaşayıp cenneti kazandık. Onlar biz size anlatıp ama biz yaşayanlardan değildik diyor muhtemelen kardeşlerim İlim genel manada değildir öğrendiğin bir şey senin için ilimdir Ayşe validemize bir genç geldiğinde ey oğlum dünkü öğrendiğinle amel ettin mi görüldüğü gibi muşahhas kılınmıştır tek kılınmıştır umum manada ilim değildir öğrendiğin bir tek şey senin için ilimdir amel etmen gerekir o seni Rabbine bir adım daha yaklaştırması gerekir Değilse Allah muhafaza Cebrail aleyhisselamın Allah'ın Resuluna buyurduğu gibi Onlar bağırsakları dışarı Dağılmış, bağırsakları Bağlanmış, orak süren Bir şeyin gibi dönüp durur Bağırsakların üzerinde, ateşin Üzerinde ve cennet ehlinden Bir topluluk başına toplanır Ya biz senin anlattıklarınla Cenneti kazandık, seni bu Azaba iten şey neydi? Ben size anlatırdım ama ben yaşayanlardan değildim diyor Allah cümlemizi muhafaza kılsın Sahih-i Buhari ve Müslim'de Buhari 7. cilt 3065 numaralı hadis muhtemelen Enes bin Malik şöyle buyurdu bana İsra gecesi ateşten makaslarla dudakları kesilen bir takım insanlar gösterildi ya Cebrail bunlar kimlerdir ateşten makaslarla dudakları parçalanıyor Parçalanan parçalar tekrar birleştirip tekrar parçalanıyor. Ya Cebrail bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar senin ümmetinden iyiliği emredip kötülükten sakındıran alimlerdir, ilim sahipleridir. Ya Cebrail neden azap ediliyorlar? Bunlar insanları anlatırken kendi nefislerini unut unuturlardı diyor muhterem kardeşlerim. Bir ayet, bir hadis. Sahabenin bir sözünü, hikmetli bir söz dinleyip, okutu okuyup işittiğimiz zaman hemen nefsimize düşünmeliyiz bunu. Bu benim için ne diyor? Hangi yıl, hangi sene, hangi ay buna muhalif iş yapmıştım? Bütün peygamberler geçmişte işlemiş oldukları hatadan dolayı nefsim nefsim demişlerdir muhterem kardeşlerim. Geçmişte işlediğim şu hata, şu okunan hikmetli söze muhaliftir. Ya bundan dolayı hesaba çekilirsem, Benim yanımda bu söz unutulmuş Allah'ın yanında yazılıp Kaleme alınmıştır Mahşer günü bu benim huzuruma sunulacaktır Ya bundan dolayı Ateşten makaslarla dudağa kesilen Dudakları kesilip Tekrar birleştirilen O insanlardan olurum diye Kendi nefsimiz için Hükümleri düşünmeliyiz Okunan yazılan çizilen Ayetleri hadisleri Kendimiz için düşünmeliyiz. Cebrail bunlar senin ümmetinden insanlara iyiliği emredip kitapta kendilerini unutanlardır diye cevap vermiştir. Valid İbni Ukber radıyallahu anh Rasulullah'ın şöyle buyurduğunu emretti. Cennet onların cehennemde bulundukları şeyler insanlarla bir araya gelirler ve cennet ile cehennem ehli arasında bir konuşma geçer. Cennet ehli onlara derler ki sizi bu cehenneme atan bu azap içerisinde bırakan şey nedir? Biz sizi tanıdık, hatırladık. Dünyada siz iyiliği emredip kötülükten sakındıranlardandınız. Onlar şöyle cevap verirler. Biz anlatıyorduk fakat bildiğimizle amel etmiyorduk. İşte Allah'ın azabı bize gelip çattı derler. Tebareni'nin kebirinde sayı olarak rivayet edilmiştir. Ebu Derda el-Eslam radıyallahu anı rivayet edilmiştir dedi ki: Resulullah şöyle buyurdu. Bir kula ömrünü nerede tükettiği, ilmi ile ne yaptığı, malını nerede kazanıp nerede harcadığı ve cismini bedenini nerede yıprattığı hesabı sorulmadıkça Allah'ın huzurundan ayakları ayrılmaz diyor. Onun için dedik ya muhterem kardeşlerim, her nimet Allah bir ev verir. Hakkını vermesen o ev belaya dönüşür. Allah güzel hitap etme yeteneği verir. Hitabetini Allah'ın dininde kullanmasan belaya dönüşür. Allah güzellik verir Yusuf gibi hakkını vermesen belaya dönüşür. Bakın burada dört haktan bahsedilir. Bu hakların hakkı verilmediği zaman mahşer günü senin için musibete dönüşür. Ne diyordu? İlminle ne yaptın? Malını nerede kazanıp, nerede harcadın? Cismini nerede yıprattın? Bunların hepsi nimet. Boş zamanın, malın, cismin, ilmin. Bunlar hayır da kullanırsa nimet, şer de kullanılırsa büyük bir musibete, büyük bir felakete dönüşür. Muhterem kardeşlerim, ellerimizle büyüttüğümüz çocuklarımız, Allah'a ve Resul'una itaat ederlerse büyük bir nimet Allah'a ve Resul'una itaat etmezlerse Bizim de etmemize bir şekilde engel olurlarsa Kur'an'ın deyimiyle onlar sizin Sizin için birer fitnedir diyor Evlatlar bile fitne olmaya sebep oluyorlar Onun için Allah'ın vermiş olduğu her nimetin Hakkını vermemiz gerekir muhterem kardeşlerim Gözlerimiz bir nimettir Duymamız bir nimettir Konuşmamız bir nimettir işitmemiz bir nimettir yürüyüp buraya katılmamız bir nimettir Allah'ın verdiği mal mülk nimettir Allah'ın verdiği kitap sünnet ilmi nimettir bunların kıymetini bilmeliyiz ki Allah bu nimetleri bizim için hikmete ve musibete çevirmesin muhterem kardeşlerim Tirmizi 4. cilt 2532 numaralı hadis konuyla alakalı asabı kiramın sözleri de oldukça kabarıktır Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh bu mevzuda şöyle diyor. Ey ilim ehli, ilimle amel edin. Alim bilen, sonra da bildiğiyle amel eden, hakka isabet edendir. İlimde muvaffak olan, ilmini Allah'a yaklaşmak için kullanan, malını Allah yolunda sarf edendir. Öyle ilim sahipleri vardır ki, köprücük kemiğini aşağı geçmez. Öyle ilim sahibi vardır ki o ilmi azı dişlerin içeri girmez. Yani öyle ilim sahibi vardır ki ağzıyla konuşur ama o ilim boğazından aşağı kalbine inip onunla yaşamaz. Onlar için büyük günde yazıklar olsun. Allah'ın kitabında okuduğu haram ayetleri gelip yakasına yapışacak. Beni okudun da kaçındın mı ondan? Okuyup amel etseydin senin için şefaatçilik edecektim. Allah'ın Resulü buyurdu ki, Kur'an sizin için şefaattir. Amel edilmeyen ayetler ise bizim için bir imtihan, bir musibettir. Helal ayetleri gelir, kişinin yakasına yapışır. Beni okudun, neden benden sakınmadın? Neden itaat etmedin? Ve bugün ben senin aleyhinde şahitlik edeceğim diye yakasına yapışır. Yine bu konuda Zahid Ad Adi bin Hatem Takva ehli olan Ebu Derda Radıyallahu anh'dan şöyle nakleder Kıyamet gününde bana bilgi sahibi Yoksa Yoksa kitabı bulunup da Kitabın emrettiği Ve okuyup yazdığı Kişiler getirilir Kitap onlara karşı gelir Cehennemle kişi arasında Kalkan olur Sonra der ki Sen benim emirlerime itaat edip Yasaklarımdan kaçınmadım Bugün senin varacağın yer Cehennem ateşidir der Kur'an ve o ayetler O emirler Kişiyle cehennem arasındaki kalkanlığı kaldırır O kişinin varacağı yer Cehennem ateşi der Muaz bin Cebel radıyallahu anh Şöyle der Ne kadar bilgi Sahibi olursan ol Amel etmedikçe Allah sizin ilminizi Sevaplandırmayacaktır İlminizden dolayı hiçbir ecir Almayacaksınız ancak Kitap yüklü merkep gibi Eşek gibi olursunuz Kitap yüklü bir eşeğin üzerine Kitap mı yüklemişsin Taş mı yüklemişsin fark etmez Sen de o ilmi taşırsın Ama o ilim sana Fayda vermez Kitap yüklü eşeğe kitap fayda Vermediği gibi o ilimde sana Fayda vermez diyor Muaz bin Cebel Bir adam Ebu Derda'ya sorar Sonra da Ebu Derda bir gün ona sorup öğrendiği her şeyle amel ediyor musun diye sorar. Adam hayır diye cevap verir. Bunun üzerine Ebu Derda o halde aleyhine olan hüccetini neden artırıyorsun? Sorup amel etmen, sorup günahı terk etmem sorup Allah'a yaklaşacak takva ve zühtü elde etmen gerekir. Ey adam sorup da Hüccetini neden artırıyorsun? Bu senin için kıyamet günü bir hüccettir diye Ebu derdar radıyallahu anh adama çıkışır. Abdullah bin Akleme radıyallahu anh anlatıyor. Abdullah bin Mesud küfede mescitte sohbet ederken duydum bize hitap etmeden önce yemin ederek söze başladı ve şöyle dedi Allah'a yemin ederim ki sizden her biriniz Rabbimiz bizimle gece ayın 14'ü baş başa kaldığınız gibi Rabbimizle sizinle baş başa kalacaktır. İbn Mesud yemin ederek söze başlıyor. Ayın 14'üyle baş başa kaldığınız gibi şehrin dışında sahrada olan insanlar ayın 14'üyle yani günümüz takvimiyle 20'sinden sonra ayla nasıl baş başa kaldığını tefekkür edebilirler. Sanki bir ay bir de oy var. Her tarafı ışıldılmış Işıklamış kendisiyle ay var Aynı o şekilde her Fertle Allah'u Azza ve Celle Baş başa kalır diyor Allah'u Azza ve Celle'nin yanından ayakları Kaymaz ayrılmaz Şununla sorulmadıkça Sana verdiğim ilimle ne yaptın Bana yaklaşmak için Bana yakınlaşmak için Ne yaptın diye sorguya çekilmedikçe Ayakları düz yerden Kaymaz diyor bu hesaba çekilir de cevabını veremezse muhakkak ki ayakları cehennem ateşine kaydırılır. Allah muhafaza. Görüldüğü gibi ilim cennete gitmeye vesile, Allah'a yaklaşmaya vesile, takva ve zühd elde etmeye vesile, sırtından mızrak yiyip ucunun önden çıkıp acısını hissetmemeye de vesile, ayakların düz yerden kayıp cehenneme girmeye de vesile muhterem kardeşlerim. Allah rızası için tahsil edilir. İnsanları düşünerek okunup yazılıp çizilmez. Nefsin için okur yazar çizersen, cennete girmeye, Allah'a yaklaşmaya, dünyadaki acı ve kederi hissetmemeye bir vesile olur. Ama Allah'ın rızasının dışında, alimlerle cedelleşmek, fasihlere bilgili taslamak, ilim meclislerini kendine bend edip, dinletmek için tahsil edilirse, şu insanda bu vasıf var bunu okuyayım ona anlatayım diye okunursa Allah'ın rızasının dışında tahsil edilmiş olur ki Allah korusun bu ilimde insanın cehennem ateşine girmeye vesile olur muhterem kardeşlerim. Ve bu Derda radıyallahu anh diyor ki Allah o ağza o lisana ikna etme kabiliyeti de vermez. Dinleyicilerine tesiri de kılmaz o ağzı diyor muhterem kardeşlerim. İlim tahsil edeceğim, öğreneceğim, anlatacağım ama yaşamayacağım. Allah bu sözü tesirli kılar mı? Adama anlatırken, "Ya sen bunları bunları yapıyorsun kalkmışın bana anlattığın şeylere bak." Ailemizde, evimizde, komşularımızda, hısım ve akrabalarımızda işlediğimiz günahlar, hırçınlığımız ve öfkemiz. Selef ve kitap sünnet ehli dediğinde, ya adamlar çok kızgın, sinirli diyorlar. Bu insan bizim gece ibadetlerimizi bilir mi? Nafile ibadetlerimizin tümünün yerine getirdiğimizi bilir mi? Bilmez. Ben bile, siz bile benim ne yaptığımı bilmezsiniz. Ben sizi, siz beni, hısım ve akrabalarımız bizi ancak güzel ahlakımızla tanır ve buna göre değerlendirir muhterem kardeşlerim. İbadet ve amellerim, kalpteki ihtikat ve tevhidim benimle alakalı. Dost, hısım akraba, arkadaşlarımlar ise güzel ahlakım. Güzel ahlakta, güzel ilimle söz konusu olur muhterem kardeşlerim. Nefsimiz için okuyup yazıp çizdiğimiz ilimle mümkün olur. Bunun için kitap sünnet ehli dediğinde ahlaklı, hikmetli, sabırlı, gerçekten hakkıyla Allah'tan korkan, sakınan, söylediğinde sözünde duran, istenildiğinde veren, azken sadaka eden çokken Allah yolunda infak edip yediren içiren insanlara değil Allah'a şikayetini arz eden bir insan olarak tanınmalıyız kitap sünnet sadece namazlarda el kaldırıp göğsün üzerine bağlamak değildir onun için imam acrinin o sözünün burada zikredilmesi tekrar yeridir ilim tahsil edip Allah'a yakınlığı artmadıkça Nafile ibadetleri artmadıkça, Allah korkusu artmadıkça o ilim kendisine fayda vermeyen ilimdir muhterem kardeşlerim. Onun için bizim ilimiz, ilmimiz arttıkça Allah korkumuz, ilmimiz arttıkça hikmetli sözlerimiz, ilmimiz arttıkça Allah'a yaklaşmamız, ilmimiz arttıkça insanlara hikmetli konuşmamız gerekiyor. Ama tam tersine kitap sünnetin ilk yerler ilk günlerinde, aylarında, yıllarında züğüt, takva, vera en üst seviyelerde belli bir zaman geçtikten sonra hırçın ve keder bunu neden konuşabiliyorum rahatlıkla kendi nefsimde olduğu için bunları konuşabiliyorum bunlar bir hastalıktır bunlar bir sağlıksızlıktır bunu artık ey nefsimiz ne oluyor bize deyip bir an önce çözümünü aramamız gerekiyor muhtemelen kardeşlerim Karşıdaki kardeş için Bunları konuşmak zor ve güçtür Çünkü kardeşinin Bu konuda yanlış anlayabileceğini düşünürsün Ama insanın kendi nefsinde de Bunlar olduğu zaman Riya içinde riya yapmadan Bu bir hastalıktır Artık bunun çözümünü arayıp bulmamız Cemaat olarak bu yolda Bu alanda yol kat etmemiz Gerekiyor muhtemelen kardeşlerim Onun için ilmimiz arttıkça Okuyup yazıp çizdikçe Allah'a daha çok yaklaşmamız gerekiyor Amir bin Kuleys Radiyallahu'na atadan şöyle demiştir Bir genç vardı Müminlerin annesi Ayşe Radiyallahu'na gelerek Her gün soru sorardı Bazı aldığı cevapları yaşardı Bazılarını yaşamazdı Günlerden bir gün yine Ayşe Validemizin Kapısını çalarak ey müminlerin Annesi bana nasihat et dedi Ayşe Validemiz ey oğulcağızım Dün sana nasihat Ettiklerimi yaşadın mı Hayır deyince neden Allah katındaki hüccetini artırırsın ki? Git dün öğrendiğini yaşa diye Ayşe validemiz ona nasihat etmişti. Onun için muhtemel kardeşler sırf laf olsun, konu ve mevzu olsun diye sorup öğrenmeyelim. Yaşamak için soralım. Burada ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Yanlış anlamaya meal vermemek için. Bazı durumlarda insanın yaşamayıp, Emir, emri bir maruf, neyhanil münker edebileceği özel konular vardır. Örneğin, sizin için hac farz değildir. Haca, hacıya gidecek imkanınız yoktur. Haca gidecek bir insana hac fiillerini anlatabilirsiniz. Sizin için oruç mazereti vardır. Tutmayabilirsiniz. Hastaysanız, yolcuysanız, emzikli kadınsanız, hamile kadınsanız tutmayabilirsiniz. Tutabilecek bir insana Orucun faziletini Şartlarını anlatabilirsiniz Bu konuda alimler 18 tane böyle madde toplamışlardır Yani sen yaşamayabilirsin Senin için bu hüccet olmayabilir Ama bir insan sorduğunda Bunları anlatma zorundayız Yine Yüce Rabbimiz Şöyle buyurmuştur Ey iman ederler Allah'a itaat edin Resul'a itaat edin Muhakkak ki muhalefet edip de Amellerinizi iptal etmeyin buyurmuştur Muhammed suresi ayet 33 bu ayet-i keriminin tefsirinde İmam Ahmet İbni Nasr el-Mevruzi kitab Sala salâ denilen kitabında bize Ebu Kudiyye el-Adiye'nin rivayet ettiğine göre o şöyle buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan şimdi bu mevzunun konuyla ne alakası var ki diyebiliriz ey iman edenler Allah'a itaat edin Resuluna da itaat edin Muhalefet ederek amellerinizi iptal etmeyin. Subhanallah. Sadece şirk amelleri iptal etmiyor, muhterem kardeşlerim. Kur'an ve Sünnet'te kaidelerdendir. Her iyilik kötülüğe kefarettir. Her günahta iyiliği silip yok eden, maf eden, ortadan kaldıran bir kaydedir. Yani günah işliyorsanız günahınız iyiliğinizi siliyor. İyilik yapıyorsanız iyiliğinizde günahınıza kefaret oluyor. Bu bir kaydedir. Allah'tan başka ilah yoktur sözü, asabın cemi, sahabeler, Allah'tan başka ilah yoktur sözü bilinip ve ona hiçbir şey koşmadıkça asla amellerimiz zay olmaz diyorlardı. Bunun üzerine ey iman edenler Allah'tan korkun, Allah'a ve Resulüne itaat edin, muhalefet ederek amellerinizi iptal etmeyin ayeti indi ey iman edenler Allah'tan korkun Allah'a ve Resuluna itaat edin de amellerinizi iptal etmeyin ayeti kerimesi bunun üzerine indi ya biz tevhid ehliyiz Allah'a şirk koşmuyoruz Allah'ı birliyoruz rububiyet, Ulûhiyet isim ve sıfatlarıyla Allah'ı birliyoruz İnşallah biz cennet ehlindeyiz şeklindeki düşünce sahabede de vardı ne zamana kadar? Bu ayeti kerime ininceye kadar. Bu ayeti kerime indikten sonra diyor, sahabe korkmaya başladı. Bu ayeti kerime Muhammed suresi 33. ayet muhterem kardeşlerim. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'a ve Resuluna itaat edin. Muhalefet ederek amellerizi iptal etmeyin. Ayeti ininceye kadar. Yine Bakara suresinde bir ayeti kerime de her kim bir günah işler Çepe çevre kendisini kuşatırsa içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi var diyor Süfyan Allah. Bu terem kardeşlerim. Görüldüğü gibi Kaide budur. İyilikler kötülükleri sildiği gibi adamın birisi geliyor. Ey Allah Resulü, öldüm bittim battım. Keşke semadan düşüp parçalansaydım. Ey adam seni öldüren batıran bitiren nedir? Bir kadını tuttum öptüm sıktım diyor. Allah'ın Resulü, gece kalk namaz kıl. İyilikler kötülükleri siler diyor. Ey Allah Resulü şunu günah işledim. Bol bol sadaka ver. İyilikler kötülükleri siler diyor. Günah işlediğiniz zaman karşılığında hemen emrolunan farz ibadetlerin dışında nafile ibadetlere devam edin. Günah işlediğiniz zaman tövbeye sarılın. Çünkü kötülükler de iyilikleri mahveder. Riya gizli bir şirktir. Allah'a yemin olsun ki diyor o müminin amellerini kurdun sürüye verdiği zarardan daha çok zarar verir diyor. O rüya o gösteriş Allah'ın rızasının dışında hal ve hareket öyle bir beladır ki iyilik ve amelleri hayırları mağfeder diyor. Kurdun sürüye verdiği zarardan daha çok zarar verir o müminin. Görüldüğü gibi bir günah bir gösteriş amelleri nasıl yok edip mahvediyor. Bunun için bu ayeti kerimeyi her mümin ezberleyip güzel güzel tefekkür etmesi gerekiyor. Ey iman edenler Allah'tan korkun, Allah'a ve Resuluna itaat edin, muhalefet ederek amellerizi iptal etmeyin. Allah muhafaza Rabbimiz cümlemizi muvaffak kılsın. Muhammed Suresi ayet 33 ve elhamdülillahi rabbil alemin. bu biraz daha uzun bu kadarı kalsın kalbimiz kafamızda ve inşallah bunları aklımızda tutalım okurken yazarken çizerken hep kendi nefsimiz için Allah'ın elçisi evden çıktığı zaman diyor başını semaya doğru kaldırırdı sapmaktan saptırılmaktan cahil olmaktan cahili muamele görmekten aldanmaktan aldatılmaktan nefsine uymaktan sana sığınırım derdi muhtemelen kardeşlerim. Onun için Allah muhafaza Allah'ın Resulü'nün bu duasını sık sık yaparak artık yanımızdaki karşımızdaki eşimizi dostumuzu onlar için okuyup yazıp çizmeyi bırakalım. Kendi nefsimiz için okuyalım, yazalım, çizelim emir ve nehilerde geçmişten günümüze kadar kendi nefsimiz için düşünelim. Tefekkür edelim. Eyvah! Bugün yoksa da şu zamanda, şu senede, şu aylarda ben Allah'ın bu sözlerine muhalif olarak yaşamıştım. Bundan dolayı halim nice olur diyor. Sohbetin devamında İslam ahlaklığıyla ahlaklanıp ilmiyle amel edenin geçmişteki ve işlemiş olduğu günahlar mağfiret ol olunur bölümü vardı. Bu da ayrı bir bölümde ama özet olarak Bukhari'deki şu hadisin etrafında duruyordu. Her kim diyor İslam'a İslam girdiği zaman İslam'ın ilmi kendine geldiği zaman ilimle ilimlendiği zaman ahlakını İslam ahlakıyla ahlaklandırırsa, geçmişte işlemiş olduğu ve gelecekte işleyeceği günahlar mağfiret edilir. Her kim de kendisine İslam geldikten sonra, ilim sahibi olduktan sonra İslam'ın ahlakıyla ahlakını ahlaklandırmazsa, geçmişte işlemiş olduğu günahlarda, gelecekte işlemiş olacağı günahlarda üzerine koyulur ve ikisinden dolayı da hesaba çekilir. Onun için geçmişteki işlemiş olduğumuz günahlardan yırtmış ve kurtarmış değiliz muhterem kardeşlerim. Bugün okurken eyvah ben şu zamanlarda Allah'ın bu ayetlerine bu hadislerine muhalif olarak yaşamıştım, muhalefet etmiştim diye geçmişin endişesini de duymamız lazım. Tıpkı mahşer günü o peygamberlerin nefsim, nefsim dedikleri gibi Rabbimiz nefsini kınayan, öğrendiğiyle amel eden kendimiz, ailemiz ve eş dostlarımızı cümlemizi bu vasıfta insanlar eylesin Rabbimiz Aslında bir sohbet soru cevap şeklinde düşünüyordum İnşallah isterseniz bir hafta onu yaparız, karşılıklı sorulu cevaplı bir sohbeti de öyle geçirelim, belki gençlerimiz vardır, birebir soramıyorlar, edemiyorlar nitekim geçen hafta bir iki arkadaş tarafından böyle bir şey de gündeme geldi bir haftayı da böyle bir tespit ederiz. Haftaya Zübeyir kardeş bir sohbet yapacak inşallah. He? Öyle mi? He, tamam hayırlısı. Olur inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. İnşallah attığımız her adım Allah'ın rızası içindir. Bunlara dikkat edelim. Allah cümlemizden razı olsun.